Yine dehşetengiz bir haftayı e, devirdikten sonra pazartesi sabahı size e, aklımıza daha sahip çıkabileceğimiz, e, daha az e, mutsuz olacağımız bir haftaya giriyoruz inşallah diyerek başlayalım programa. Bilgi Canlı hukuku programında bugün program ortağım sevgili Murat Loster. E, Günaydın. Ciddi bir rahatsızlık geçirdiği için uzaktan günaydın diyor bize, geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. E, hatta kalıyorsun Murat'cığım, sormak istediğim evet. bir şey varsa değil mi? Konuklarımıza hemen e, vakit harcamadan konuklara geçelim. Sayın Merve Gözü Küçük, ikinci kez konuk oluyor programımıza. E, sayın Avukat Serhat Koç, hoş Gün geldiniz. Teşekkürler. Ve Sinan İlkiz, tanıdık bir soyadı, <gülüyor> sevgili Fikret İlkiz'in e, oğlu. E, Merhaba herkese. Sinan Bey de ilk defa katılıyor bu programa. E, kendisi e, te, mühendis bilgisayar teknolojisiyle ilgili alanda çalışıyor. Merve... E, ...matematik mühendisi ve evet. hukuk... Iı, ...uzmanı... ...avukat Serhat Koç'u tanıyorsunuz... Ee, ...bilişim hukuku... Iı, ...uzmanlığının yanı sıra... Iı, ...Türkiye Korsan Parti'nin de... ...temsilcilerinden biridir değil mi? Kendisi, <gülüyor> Sözcü kendisi. diyoruz. Sözcü pardon. pardon. Önemli bunlar... ...deyimler önemli. Ee, bugün biz burada ıı, toplandık... ...böyle kalabalık... Iı, ...ahbapça. Konumuz da... ...geçen hafta Türkiye'de... ...İstanbul'da yapılan iki forum... Birisi esas forum esas çocuk <gülüyor> IGF 2014 e, internet yönetimi yönetimi çok katmanlı yönetimi ile ilgili uluslararası bir forum. E, İstanbul'da Lütfi Kırdar'da yapıldığı e, aylardır haftalardır e, gürültüsü önden gelen bir forumdu. Buna karşılık son anda Bilgi Üniversitesi'nde bir e, alternatif forum duyuruldu. E, Ungovernance Forum 2004 diye İngilizce adlandırıldı. Çünkü e, her ikisi de uluslararası e, topluluklarda ilgiyle izlendi sosyal e, medya üzerinde. Şimdi bu arkadaşlarımız, bugünkü konuklarımız e, onların ilkine katıldılar. İkisi Merve ile e, Avukat Serhat Koç da her ikisine katıldı. Ee, üstüne üstlük bir rekor kırdı. Ee, IGF 2014'te aynı anda aynı günde üç ayrı oturumda. <gülüyor> üç Değil farklı mi? günde. Üç farklı günde, günde. peki. Ee, ciddi eforlar sarf etti. Çok yankı getirdi bu şey. Ee, bu etkinlikler. Bunları konuşacağız. Ee, şimdi sözü Merve'ye verelim. Benden başı? Evet, veriler, verilerle, <gülüyor> verilerle ilgili bir ilgili. şey konuşacaktık. Tamam, ee, ben tabii kendi ilgi alanımdan dolayı işte büyük veri, açık veriyle ilgili konular hep ilgimi çekti. Orada da yöneldim. Daha öncesinde de evet genelde biliyorsunuz benim e, alanımda konumda veri anonimleştirmesiydi. Büyük veriyle ilgileniyordum. E, bu yüzden e, o tarz oturumlara daha çok ilgimi çekti. Oralara yöneldim. Orada da gördüğüm şey, yani benim izlenimim tabii ki kaçırmış olduğum sessionler olabilir bu arada ama genel izlenimim e, hala konunun e, büyük verinin ne kadar önemli olduğu, açık verinin ne kadar önemli olduğuna daha fazla odaklanıp hani bu işin nasılının, e, biraz daha detayının gene göz ardı edildi ya da konunun oraya geldiğinde daha genel cevaplarla geçiştirildiği gibi bir sürece tanık oldum açıkçası girdiğim sessionlerde. Yani Biraz şey beklentisindeydim ben evet büyük veri çok önemli oradan çıkacak araştırma verisi işte açık bir şekilde paylaşılmalı open data çok elzem <gülüyor> çok önemli ama beraberinde getirdiği de bir sürü sorun var bir de şimdi hükümet verilerinin devlet verilerinin açılmasıyla ilgili pek çok girişim var. Bununla ilgili de aslında sesyonlarda yapılan çalışmalardan bahsedildi. Ama e, sorunlara, problemlere gelinildi. Genelde evet tabii ki hala çok zor, çok zor bir iş, zorlanıyoruz şeklinde böyle daha üstü kapalı e, cevaplarla işte hı -hı, geçiştirildi. Hı. Ben birazcık daha şey dedim. Mesela ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor ya da ne detayda, ne, ne tarz alternatifler, ne çözümler üretilmeli gibi biraz daha belki yönlendirici bir beklenti için dedim. Ama hala işte girdiğim bir sunumda mesela işte uydu verisinin sayesinde işte doğayla ilgili ölçümlerin ne kadar işe yaradığı, işte nehirlerin işte su taşmalarının nasıl hesaplandığı gibi şeyler bu bunlardan bahsediyordu. Bunlar zaten çok önemli kesinlikle. Hı hı. Artık belki de bu tartışmanın bir sonraki adımına geçilmeli diye düşünüyorum. Anlıyorum. Ee, sinan bu şekildeydi yani. Teşekkürler Merve. Sinan ilkisin galiba söyleyeceğim var. Ee, merhaba herkese tekrar. Aslında hani etkinliğin e, hacmini, önemini anlayabilmek için belki biraz istatistik vermek gerekir. Uh -huh. e, toplamda 3500 kişinin katıldığı e, bir etkinlikti. E, bunlardan 2300'ü İstanbul'a gelip bu etkinlikte doğrudan yüz yüze e, hem görev aldılar hem e, konuşmacı oldular, katılımcı oldular fikirlerini dile getirdiler. E, ve bu Katılımcıların hani kırılımına bakarsak Afrika'dan tutun da Asya Pasifik'ten, Avrupa'dan, e, Amerika'dan, Batı Avrupa'dan pek çok yerden gelen insanlar vardı, organizasyonlar vardı. E, Türkiye'deki katılım 700 kişiyi aştı. Bu da yaklaşık yüzde 29'una, yüzde 30'una denk geliyor. 700 kişiyi aştı derken 700 Türk. Türkiye'deki, evet, Türkiye'nin katılımı e, devlet kurumları, hükümetten gelenler, sivil e, toplum örgütlerinden gelenler yaklaşık %30'unu oluşturdu bütün forumun katılımcılarının bunları kategorilerine bakarsak da sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık %35'i sivil toplum kuruluşlarındandı hükümet devlet tarafından %22'si hükümet devlet tarafından katılımcıların uluslararası organizasyonlardan katılım vardı fazlaydı ama tabii kişi olarak çok fazla bir yer tutmuyordu yaklaşık %24'üydü e, geri kalanında özel sektör ve teknik dünyadan oluşuyordu. E, hangi konular işlendi? Tabi aslında e, beş günlük bir etkinlikte, dolayısıyla pek çok alt konu işlendi. Ama ana konularına bakarsak, internet üzerinde e, internete erişim, bu erişimin arttırılması, büyümenin desteklenmesi e, ve internetin gelişimi ile ilgili politikaları oluşturmak, var olan politikaları güncellemek, tartışmak, e, ...network, netort ile ilgili e, Zaten süregelen bir tartışma vardı. O tartışmayı e, devam ettirmek, daha e, derinlemesine ele almak. İnternet yönetişim ekosistemiyle ilgili e, gelişimi sağlamak. IGF'in rolünü irdelemek ve rolünü arttırmak. E, bir de bunun dışında e, bu sene Mart ayında e, Amerika, Amerikan hükümetinin e, dile getirdiği e, ve internetin teknik altıbısı ile ilgili bütün işlevleri yerine getiren Ayken ve Ayana'nın işlevinin devredilmesi, e, kime devredilmesi, hangi sorumluluklar altında e, ve nasıl devredilmesi, bununla ilgili ana tartışmalar yapıldı. E, hani genel olarak baktığımızda tabii ki tartışmalar çok faydalıydı, katılım yüksekti. E, özellikle Türkiye'den katılım yüksekti. E, ama biraz da sahne arkasına e, bakmak gerekirse, e, hani en çok irdelenen konulardan, daha doğrusu konseptlerden biri, e, pay Malı Stakeholderizm yani çok paydaşlığın e, dile getirildiği bir e, forumdu, bir konferanstı. Ama tabii bunu ne kadar çok uygulamaya e, döküldüğü biraz soru işareti olarak kaldı. Sonuçta çok paydaşlığın üzerine gidildiğinde, çok paydaşlık artırıldığında sorumluluğun da yavaş yavaş ortadan kayboldu. E, bir şeyin yapılması ile ilgili insanların devlet kuruluşlarının taşıyelin altına elini taşın altına e, çok fazla koymadığı, koyamadığını gördük. E, bunun dışında Afrika ülkelerinden katılım çok fazlaydı ve ilginçtir. E, kendilerini çok fazla ifade etmeye çalıştılar. E, bu tür organizasyonların kendi ülkelerinde de yapılmasını e, çok fazla talep ettiler, çok fazla dile getirdiler. E, son olarak hani sözü bırakmadan bir de network network ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. A tarafsızlığı yani. A tarafsızlığı ile ilgili. E, bu da aslında çok fazla irdelenen bir konuydu. Ee, üzerine çok forumlar, açık tartışmalar yapıldı. Ee, ama görünen ki hani neyin nasıl yapılması gerektiğini söyleyen çok ama somut adımlar atmak konusunda yine ortada bir şey yok. Geçtiğimiz senede e, gerek ICF'lerde gerek başka organizasyonlarda yine benzer şeyler tartışılıyordu. Hani buradaki tartışma daha çok e, teknik dünyada... E, Zero rate dediğimiz servisler yani mesela Twitter'a, Facebook'a veya onun gibi yerlere erişimin bedava olması ama internetin geri kalanına ya erişimin olmaması verilen serviste ya da erişimin parayla olduğu servisler dile getirildi. Burada da aslında biraz tavuk ve yumurta ilişkisi ortaya kondu. Şöyle ki bu servisleri mi vatandaşlar alacak ve daha sonra interneti ...full olarak alacak... ...ya da full olarak interneti alıp daha fazla para ödemek yerine... ...bu tür servisleri alıp... E, ...kendini hani bir alt kategoriye düşürüp... ...ama en azından ödediği... E, ...parayı azalt, azaltarak mı... E, ...network, netrolite sağlanacak... ...bu tür şeyler konuşuldu... E, ...sonuç olarak... ...hangisinin nasıl seçileceği... ...teknik dünyadan çok... E, ...vatandaşların tercih edeceği bir şey olarak kaldı... ...anlıyorum, teşekkür ederiz Sinan İlkiz... Zaten ICF 2014'e yöneltilen eleştirilerin en büyük bölümünü de bu altını çizdiğiniz boyut oluşturuyordu kabaca. Yani çok laf edildi, çok laf söylendi ama işin özüne değinilmedi, sosyal boyutuna değinilmedi. Merve bu konuda bir şey söyleyecek, unutmayalım. Peki. Ama şimdi sözü Sayın Avukat Serhat Koç'a vereceğim. Çünkü o her iki açıdan da, her iki cephede de diyelim... E, ...bir fiil bulundu... ...kahramanca... <gülüyor> ...rol aldı... Evet. Yani ...olayları işte böyle hani iki taraf var... Bir, ...birbirinden tamamen farklılar... ...vesaire gibi aslında algılamamak lazım... ...nasıl algılamak şöyle lazım algılamak lazım. ...ben şöyle bir öğrenme süreci yaşadım... ...açıkçası IGF'in Türkiye'de olacağı... ...yaklaşık bir yıldır falan belliydi... ...bu Birleşmiş Milletler Organizasyonu çünkü... ...IGF nedir ben bilmiyordum... ...ilk kez Türkiye'de olacağı için haberdar oldum... ...çünkü IGF gibi bu multi-stakeholder denilen işlerle... ...bizim pek alakamız olmaz ama... Türkiye'de olacağını öğrenince buna katılmak gerektiğini, buraya gelen dünyanın değişik yerlerinden gelen devlet, STK ve akademi temsilcileriyle hem aynı oturumlarda konuşmak gerektiğini hem de iletişim kurmak gerektiğini kesin emindik ve bunun yollarını araştırdık. Nasıl katılır? Birleşmiş Milletler nasıl insan kabul ediyor? Böyle nasıl başvuruluyor? Bunun sistemi nedir? IGF niye yapılıyor diye uzun bir araştırma süreci geçti. Yaklaşık 1-2 ay boyunca bunu araştırdık. Kendimizi e, ortaklar bulduk çeşitli dünya ülkelerinden ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir e, dernekle ortaklaşıp... ...Uluslararası bir dernekle ortaklaşıp Internet Rights and Principles Coalition hatta onların e, bir internet chapter'ı var. İnternetteki hakları e, çok güzel özetleyen küçük bir kitapçıkları var. onu da Türkçe çevirmesine yardımcı olup onun dağıtımını yaptık ICF'de. Sonuçta ICF'in yapılma nedeni sonuç e, sonuca ulaşmak, çözüm bulmak, insanlara... ...işte somut öneriler getirmek değil... ...hani böyle bir şey beklersek... ...çok yanılmış evet. oluruz... <gülüyor> evet. ...bir de yapıldığı yerlere bakarsanız... ...yani oradan da bir şey çıkıyor... Hani ...Merve Ati... çok eğlendi... <gülüyor> de, ...yani Atina, Riyalıca, Jenerio... ...işte Hindistan, Şarmakşehir, Mısır... Vilnius, Nairobi Kenya, Bakü Azerbaycan, işte Bali Endonezya, İstanbul Türkiye. Bu saydığın yani oralarda ICF yapıldı bugüne kadar. Yani, yani bunlar hem turistik insanların 5 gün boyunca geldiklerinde <gülüyor> sıkılması için tercih edilmiş hem de internetin yerlerde süründüğü, hani her anlamda, yani teknoloji anlamında da özgürlükten anlamında yerlerde süründüğü yerler. O zaman özellikle mi böyle yerler seçiliyor? Tabii ki. Tabii ki. Özellikle böyle yerler seçiliyor. Yani gidip New York'ta yapmıyorlar, hani Londra'da hmm. yapmıyorlar. ICF hep böyle yerlerde yapılacak. Ee, amacı bu çünkü. E, dolayısıyla hani bunu öğrendikten sonra başvurduk başvurularımız bir şekilde kabul edildi hani üç, üç tane workshopta e, ben dahil olmak üzere aramızdan insanlar konuşmacı olarak katıldı gazeteciler işte akademisyenler. Onların başlıklarını dinleyicilerimizle paylaşalım çünkü e, internet üzerinden erişilebilir durumda. Evet. Bütün Radyimiz. bu IGF'in hani en, en önemli bence güzel özelliklerinden bir tanesini zorlayıp bulmaya çalışırsak en azından kayıtlıydı her şey. ...gidemeyenler veya sonradan işte o paralel oturumlarından bazıları kaçıranlar... ...şu anda internetten hepsine bakabiliyorlar, tartışabiliyorlar. Web adresi... ...ICF... 2014 Ork. Ork. ...ICF... ...2014 yazınca... ...ICF... İstanbul Giresun Fatsa 2014 nokta... Evet. dinleyenler. Yani mesela benim... Şimdi workshoplar dışındaki etkinlikler yani side yani yan, yan ev, etkinlik denen şeyler. Örneğin akşamları bu etkinliğin içerisinde yer alan uluslararası STK'lardan gelmiş insanların düzenlediği yemeklere veya onların yaptığı konuşmalara katılmak bence daha etkili oldu. Hı. Çünkü IGF'in hani, önemli özelliği hiçbir zaman hani, yan yana gelme olasılığınız az olan insanlarla bir arada bulunmanız. Bir anda bir odada 70-80 tane hani, sizin gibi... Kendi ülkesindeki internetin özgürlüğü için çalışan insanla karşılaşıyorsunuz. Çok iyi diyaloglar kuruluyor. Birkaç tane ciddi, hani olumlu, ileriye dönük, somut adımlar atacağımız şeyler de kuruluyor. Böylece hani ben bunları kurduysam birçok insan kurmuştur. Bu işe yarıyor diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz da aynı odada bir o kadar da... ...business açısından Şöyle, bir şey yaklaşan var... ...orada evet, bağlantılar koyup, değil mi? Herkes kendi algısıyla yaklaşıyor. O, evet, olay, o da olacak ama... Evet. Olayın özü şu, şimdi yani... E, ...benim en hoşlanmadığım şey... ...üçüncü, dördüncü seferden sonra... ...yapılan konferansların... ...hep aynı düşünen insanlar evet. tarafından... ...dinleyici ve konuşmacı olarak... E, ...devam etmesi. Yani geliyorsunuz... ...yüz kişi, beş kişiyi dinliyorsunuz... ...yüz beş kişi aynı fikirde. <gülüyor> e, o zaman burada bir zaman kayboluyor bence... Artık hmm. yani hani bilinçlenme düzeyini arttırdıktan sonra 3. 4. konferanstan sonra aynı konuda artık 105 kişi birbiriyle konuşmuyorlar. Yani bir, bir şekilde o boş zaman diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman aynı fikirde olmayacak ya da fikri olmayan insanların örneğin devlet temsilcilerin olduğu yerlerde onları rahatsız edecek, onları düşünmeye sevk edecek. İşte şeyden, özel sektörden gelmiş insanlara sıkıştırıcı sorular sorabileceğiniz noktalarda bulunmak. Oralarda o soruları sormak bence önemli. Oldu mu böyle şeyler? Tabii oldu mutlaka. Örnek. çünkü yani, yani hani son oturumda örneğin işte Twitter'ın ve Google'ın Türkiye'deki avukatı ve Google'ın Amerika'daki tem, dünyadaki temsilcisi vardı. Hmm. E sorular sorulu tabii ki veya işte Google'ın... Pazar günü olan değil mi o? Şey... Ee, Big Tent event'ini söylemiyorum. Benim kendi oturumum cuma günü söylem. Google'ın kendi yaptığı Big Tent event'ine de gittim hatta. Yani Google'la da işimiz olmaz normalde. Ama oraya da gidiyoruz. Çünkü Big orada Big Tent event sevgiliden diyenler ee, Google kendi büyük çadır evet. diye bir o, öyle bir başlık koymuş. Google kendini dünyada promote <gülüyor> e, reklam etmek için böyle insanları çağırıp konuşturttu. İşte internet özgürlüklerine değinen şeyler konuşmalar yaptırdığı bir etkinlik yapıyor. Orada da işte Windsurf Google'ın danışmanlarından biri vardı ve gayet e, Tor, Tor projenin yani anonimleştirme konusu dünyada en iyi bilinen e, yazılım projelerinden bir tanesinin sahibi olan e, arkadaşımız da oradaydı ve kendisine yani soruyu sordu işte. Ne e, sordu? NSA'nin yani hani Amerika'nın bu gizli istihbarat e, izleme teşkilatının bir üyesi olup olmadığını, PRISM denen bu birçok özel sektör firmasının bir araya gelip halk datasını devlete vermek zorunda kaldığı bir sistemin parçası olup olmadığını sordu. O da hayır böyle bir sistemin parçası değiliz ama Amerikan kanunlarına tamamen uyuyoruz gibi. İşte yani bu anları yaşamak ne? bunları birebir aynı ağızdan yani bir birinci ağızdan duymak önemliydi bence. Anlıyorum. Şimdi Merve'nin demin Sinan ilkize eklemek istediği şey, sonra A tarafsızlığı ile ilgili gelirken konu, bir taraftan da ben şu algıya da kapıldım. Mesela belli bir kesimin e, gündemi A tarafsızlığı ve daha çok gizlilikken, işte daha bu daha çok tabii ki Batının Amerika'nın önünde çektiği, Amerika bir... pop aynen öyle yani. Amerika çok ciddi bir şekilde sürekli A tarafsızlığı üzerinden şeyi tartışmaya yürütürken. E, Diğer tarafta da işte daha belki bizim de parçası bulunduğumuz işte daha Doğu ve Afrika kısmı da erişim üzerinden sürekli gündemini belirliyor. Yani ben şey algısına kapıldım dünyanın yarısı A tarafsızlığını dert ederken diğer yarısı daha hala erişim ana meselesi erişim. Yani bütün halkına erişimi götürmek, herkese mobil internet sağlamak, herkese altyapıyı sunma derdiyle hala uğraşmak durumunda kalıyor. Ve hani A tarafsızlığıymış, privacyymiş gibi konular işte gizlilikmiş gibi konular henüz daha gündemlerine gelememiş. Evet onlar için de... Lüks. Biraz lüks kaçıyor o diyaloglar o, o evrede ve o zaten o bölgelerden gelen insanların da tarafsızlığı tartışmalarında genelde geri planda kaldığını ve çok henüz önemsemediği gibi bir algıya kapılıyorsunuz Peki, bir noktada. Peki Merve gözü küçük, onlara kulak veren ya da çözüm öneren, çözüm yolu açan bir gelişme oldu mu? Yani, yani... henüz internette erişemeyen. Topluluklar Afrika'daki gibi. Yani hani e, zaten hani konuştuğumuz gibi burada çok böyle ben şeye rastlamadım somut bir e, şöyle olmalı böyle yapılmalı değil de daha çok herkes kendi gündemini ortaya koyar şekildeydi. Hı -hı. O bölgelerde de aslında gene batı menşeli e, altyapı sağlayıcılar üzerinden gidip oradaki yatırım yatırım yani gene o ülkelerin ekonomik gelişimleriyle birebir bağlantılı. bağlantılı. Kendi ülkelerine yaptıkları yatırımın zaman içerisinde ilerlemesi aynı bizim ülkemizdeki gelişim süreci gibi. Hı hı. Ama tabii ki bu yine temelindeki bu ekonomik şartlar, ekonomik ilişkiler bu anlamda gündemi sanki dünyada böyle bir ikiye bölmüş. İnternet dünyasında ikiye bölmüş. Hani bir taraf çok daha gene gitmiş hani almış başını gitmiş işte artık onun privacy ile işte net neutrality ile işte alt tarafsızlığı ile çok büyük problemler yaşamaya başlamışken. Diğer taraf gene aynı süreçte, aynı politik gündem gibi takipte daha hala işte ülkesine mobil e, ağı kurma derdinde. Malezya'dan biriyle böyle bir görüşme şansım oldu benim de mesela bunu konuşma şansım oldu. Mesela Malezya'da şu anda bizim derdimiz değil ağ tarafsızlığı diye alenen. İşte gazeteci arkadaş bunu söyledi. Hani biz şu anda erişimi sağlamaya çalışıyoruz. Aynen. Şimdi evet. Merve'yi dinlerken gözümün önünden hep şunlar geçti. Yani Amerika obeziteden inliyor. Hı hı. Zayıflamak için çareler arıyorlar. <gülüyor> Afrika değil mi? Konuşuldu bu mu? <gülüyor> evet da. yani yemekte konuşulmuş. Bir lokma, bir lokma diye çırpınıyor. Ee, enteresan Sinan İlkiz'in ekleyeceği bir şey var galiba. E aslında IGF. Konuşulanlarla birlikte konuşulmayanlarca da e, onlardan da çok ileride bahsedeceğimiz bahsedeceğiz gibi gözüküyor. Örneğin e, toplamda aşağı yukarı 110 tane etkinlik olduğu kabul edilenler, e, yaklaşık 95 tane etkinlikte kabul edilmedi. Şimdi i̇şte demin biraz önce konuştuk. E, hani olumlu olan şeylerden biri aynı tarihlerde İstanbul'da alternatif etkinlikte bunlardan bazıları görüşülmüş, konuşulmuş oldu. Ee, güzel olan şeylerden biri de bütün bunların e, internette yayınlanıyor olması. Hani e, dileyenler girip demin verdiğimiz web sitesinde e, icf2014.org.tr'den e, başlayarak okuyup e, kabul edilmeyen etkinlikleri görebilirler. Ki orada da hani ben birkaç tanesine göz attım. E, genel vurgu insan haklarına, e, özgürlüklere e, ve onun gibi... E, Hani internetin bir tarafta tutulduğu, insan haklarının da farklı bir yerde tutulmaması gerektiği... E, ...bilgi erişimin ifade özgürlüğünün aynı yerde irdelenmesi gerektiğini belirten e, sunumlar, etkinlikler vardı. Hani ICF'te bunların çok fazla yer bulmaması çok olumlu bir nokta değil. E, ama olumlu bir başka nokta, diğer alternatif e, etkinlikte bunların irdelenmiş, konuşulmuş olması. Evet. Serhat Koç. Şöyle yani hani kabul edilmeyen etkinliklerin kabul edilmemesinin çok önemli nedenleri var. Çünkü etkinliğin nasıl başvurulacağı ve neye göre kabul edileceği aslında çok temel bir şey. Ben Birleşmiş Milletler'den anla Hani hukukçu olduğum için epey detay okudum anladım. Bizim başvurduğumuz iki üç etkinliğin üçü de internet haklarıyla alakalıydı. İnternette özgürlüklerle alakalıydı. Anonimiteyle alakalıydı. İnsan haklarıyla alakalıydı. Ee, hatta işte... Dolayısıyla e, başvurduğumuz şeylerde genelde e, online e, çevrimçi özgürlükler, anonimite, veriye erişim vardı ve iki tanesi direkt kabul edildi, bir tanesi de başka bir grupla birleştirilerek kabul edildi. Bunun nedeni de şuydu, işte ayrıca şunu istiyor, multi stakeholder'a takmışlar ya. <gülüyor> sizin başvurduğumuz şeylerin içinde. Sadece sizin gibi düşünen insanlar olmasın diyor. Sizin başvurduğunuz o workshop'un içerisinde farklı insanlar olsun, farklı ülkelerden olsun, farklı katmanlardan ve seviyelerden olsun diyor. Devletten de adam olsun diyor. Ya sadece kendi derneğin üyeleriyle başvurma diyor. Dolayısıyla... Bizim katıldığımız oturumlarda, örneğin ben Salı günkü oturumda, işte klasik olarak bütün oturumlarda da bundan bahsettim. Değişik dakikalar oranlarıncaya Türkiye'deki internet sansüründen bahsettim, işte kısavillerin diğer tarafından hukuka hakları olarak ele geçirildiğinden bahsettim, kanun kanun yüzeyli kanun, yüzeyli kanun nasıl beklen. kanun nasıl hukuksuzca değiştirildiğinden bahsettim, işte DPI tekniğinin uygulandığından haycık yapıldığından diyeniz her şeyden bahsettim ve bunu bütün yabancılar ilgiyle izlediler. Sonrasında bana çokça sorular soruldu. Bunlardan bir tanesinde ...ben konuştuktan sonra bir insan söz alıp... ...gayet de BTK temsilisi olduğunu söylemeyip... ...ama öyle olduğunu biz emin olduk... İşte bu insan... benim ...beni, beni, beni kastederek bu insan tamamen yalan söylüyor... ...söyledikleri gerçek ya. gerçek dışıdır... ...işte 5651 sayılı kanun tamamen... ...çocukları korumak için çıkarılmış <gülüyor> bir kanundur... ...diye başlayınca İngilizce Çocuklar. olarak... ...bir anda böyle birkaç insan gülümsedi... ...ben de böyle... Güldüm falan ve sonrasında adam sustu ve bütün oturum boyunca oturmak ve hiç böyle alkışlamadı bile kimseye. Böyle kaldı, dondu yani. Hani bunu görmek bile güzeldi bence. Dışarı attırsaydın. <gülüyor> herkesin kendi... Yani. Hakkın'ın fikrini <gülüyor> söyleme hakkı var. Tabii o kendi fikrini söylemiyor. Bir yerden hani şeyle söylüyor ama dur, olsun. Yani dur, herkes dur. kendi fikrini söyleyebildi. Ve farklı bir insanı duymak benim hoşuma gidiyor. Yani en azından farklı fikri. E, şimdi tam bu noktada vaktimiz de azaldı. İngilizce e, okuyan e, sevgili dinleyenlerimize bir ilginç şey vermek istiyorum. Bu işin dedikodu faslını. <gülüyor> e, ama çok namuslu biçimde dedikodusunu. E, Maria Farrell diye bir gazeteci. Hanım gelmiş ICF'e e, 2014'te The Guardian gazetesinde uzun bir makaleyle Tİ'ye aldı. O kadar güzel e, özetlemiş ki durumu mesela Serhat Koç'un bahsettiği hükümet sözcüsünün konuşma tarzı veya soru sorulduğunda eğer kürsüdeyse onlar nasıl kaçamak cevaplar verildiğinden tabii, tut. Tabii, tabii. Ondan sonra e, bu kadar çok e, etkinliği olan bir forumda e, yorulmadan işin özünü takip edebilme taktiklerine hı hı, kadar... Hı, kesinlikle. Korkunç esprili bir dille Hı -hı. The Guardian gazetesi o tarihler yani Hı -hı. ayın kaçı olmuştu geçtiğimiz hafta. 1-5 Eylül. 1-5 Eylül. Bu galiba... Perşembe günüydük gibi hatırlıyorum. Dördünde dördün. dördün evet, yazdı galiba. Evet, perşembe günü okudum çünkü. Hı -hı. Ya, e, Maria Farrell makaleleri içinde bulursunuz. E, son dakikalara giriyoruz. E, şu şeyi anons edelim dinleyenlerimize şu kitabı. Ee, dediğim gibi ya, bu internet tane tane. internet rights and principles koalisinin şeyde web adresi, şeyde, e, web adresi ne, e, net rights. Bunun Twitter'da net rights olarak geçiyor. O Twitter şey ise kimliği at işareti net rights. Hı -hı. E, şeyde e, bütün bunların toplamı internet rights and principles .org internet rights and principles .org web adresleri yanlış hatırlamıyorsam evet öyle. Hı -hı. Yani Türkçesi, Türkçesi, değişik dillere, dillere çevrilen e, kitapçı, internet haklıyla alakalı kitapçı... ...Türkçe'ye çevirmesine yardımcı olduk. E, ve yani şu anda basılı halde de var. İnternette pdf'si var. Basılı halinde dağıtıyoruz. Dağıtıyorsunuz ama da, indirebilirler izleyiciler Tabii ki indirip bastırabilirlerdi mi? kendileri istiyorlarsa. İnternette insan hakları ve ilkeleri şartı. Yani bildiğimiz klasik uluslararası insan hakları... E, sözleşmelerinin internete bu, uyarlanmışını bu yapmışlar. Bu şu işe Sevgin, yarıyor yani kanun koyucu, kanun yapıcı bu kitapçı alacak ve kanun yaparken neye ne yapmaması, ne yapması evet, gerektiğini evet. anlayacak. Bu onun için yapılmış bir ilkeler kitabı. Evet. Evet, bize ayrılan süre doldu. Sevgilisinden ilkize tekrar teşekkür ediyorum ben ve teşekkür gene ederim. bekliyoruz diyorum sevgili Merve gözü küçüye ve teşekkür ederim. sayın Korsan Parti sözcümüz avukat Serhat Koç'a tekrar teşekkürler. teşekkürler. Ee, bizi destekleyen dinleyicimiz Ayşe Güvenire de e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teknik basada arkadaşım Selahattin Çolakla birlikte iyi dileklerimizi tekrarlıyoruz efendim.